mi ma Živo, ne vidimo, re Evet Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Tuna'nın beri yanından, Mamak ben. Sevgiler, selamlar gönderiyorum size. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve programımız şu anda başladı. Bugün, geçen hafta verdiğim sözü tutuyorum ve e, Sırbistan'a bağlanacağımızı e, baştan belirtiyorum size. E, yakın zamanda keşfettiğim ve sesini çok beğendiğim, yaptığım çalışmaları da e, Keyifle öğrendiğim değerli bir Sırp etnomüzikolog bugün konuğum ee, Sırcan Asanoviç ee, Ve tabii ki yalnız değilim sevgili Yusuf Emin artık bu e, mikrofonlara çok alışkın Üçüncü mü dördüncü mü unuttum şimdi ee, Yusuf Emin yanımda hoş geldin Yusuf'cum Hoş bulduk Bahmer abi ee, konuğumuz var ama ister istemez seninle daha çok konuşacağız Öyle gözüküyor <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> Olsun ben seninle beraber burada olmaktan son derece mutluyum biliyorsun Aynen Yusuf'cum ee, Nicelerine niceli e, programlar yapalım burada Aynen öyle ee, Yusuf'cum Senin sevdiğin bir parçayla başladık Kıyak yaptım sana Benim sevdiğim değil, en sevdiğim aslında ha, O zaman <gülüyor> Çocukluğumda ninni olarak dinlediğim bir parça ha. Ne diyor parçada bir dinleyelim ee, hikayesini az çok dinleyelim senden bu parça e, Sırbistan e, konservatuvarında da en değerli parça olarak e, bilinmekte bütün konservatuvar öğrencileri ilk bu parçayı öğreniyorlar başladıkları zaman Gustami Magla Panala Gusta biliyorsun e, çok önemli bir çalgıdır tabi sırt müziğinde Balkan müziğinde Te tek telli. E, Tek telli Hı. bir çalgıdır ve eskiden bütün o starogratka pestan dediğimiz eski şehir şarkıları ve halk şarkıları narodna pesnalar hep ustayla bestelenirmiş. Hatta, e, evet, hatta destanlar diyelim aslında. Kesinlikle aynen kasideler destanlar diyebileceğimiz. Turbadurlar, arzular. gezgin ozanlar e, onların arasında da körler çokmuş ha. <gülüyor> kesinlikle çok Tabii. doğru söyledin. E, ve bu şarkıda da e, Gustami Maglapadna'la diyor e, Gustama sis düştü. Tam karşımda Kosova dağları duruyor. Aslında Kosova-Metohiya bölgesinin o dönemdeki e, özellikle evet. Metohiya bölgesinin özellikle Ortodoks inancı için, Slav Ortodoks inancı için ne kadar önemli olduğu ta e, Prizren'de hacı olan e, Aziz Bogoslavya Klesisi ve İpek bölgesindeki e, manastırlardan da e, anlayabiliyoruz ve bütün oradaki Sırp e, yaşayan Sırp halkı Kosova-Metohiya bölgesini yaşanan bir coğrafyadan ziyade ibadet edilen bir kutsal toprak olarak gördüklerinden dolayı her şark, dönemin şarkılarında Kosova Metohya kelimesi geçermiş. Burada da bir aslında Kosova Metohya'yı övercesine bir yeleğin işlenmesini, oradaki yöresel yeleklerin, oradaki yöresel kıyafetlerin, motiflerinin nasıl olduğunu yine melodiler üzerinde ve yine Gustav'ın üstlerine bağlanan, düşen bir sesin verdiği acıyla işlemişler. Evet, çok güzel anlattın. Bu işlerin neden karışık olduğu bugüne kadar... Ortaya çıkıyor. Aynen yavaş yavaş. Yani ister istemez e, değerli önemsedikleri e, yapıların, manastırların e, ve e, kutsal mekanların orada bulunması bugünkü çatışmaların herhalde e, ilk nedenlerinden biri. Kesinlikle halen zaten hacı olmak için Prizren'e veya İpek'teki manastır'a e, gidiyorlar. Gidiyorlar. Şimdi e, bu parçayı nereden çaldık? Ee, Sırcan Asanović, Serbian Folk Songs of Old, eskinin Sırp halk şarkıları e, adıyla bir albüm yapmış. E, anladığım kadarıyla e, özel bir mekanda yapmış. Onu soracağız. Yani kilise gibi bir yerde yapmış. Parçaları. Bu arada, bu arada Muhammed abi Gustav Mahler Padna'lı adlı de e, bir düğün şarkısı olarak e, taşınmış bugüne kadar. Düğünlerde çok okunur. Anladım. Doğrudur. Biz de çalalım. Muhakkak. <gülüyor> Bunun türlü düzenlemeleri var çünkü yani herkes söylüyor bu parçayı. Ama bu en yalın hali. Aynen. Ee, bilinen sevilen bir parça. Ee, ne diyordum yani bu albümden seçtim. Aslında albümü iki bölümde kaydetmiş. Birinci bölümü az önce duyduğumuz akustikle kilise gibi bir yerde onu soracağız. İkinci bölümünü de albümün daha... E, yalın bir ortamda kaydetmiş, zaten akapella kaydetmiş, e, üç tane de e, frula benzeri şarkıların kaval benzeri şarkıların e, şeyleri var, temaları var. Aslında Rönesans öncesi Sırp şarkıları diye geçiyor bu albüm. E, oldukça arkaik şarkılara yer veriyor. E, biraz sonra bağlanacağız ama Yusufçım ne var sırada? E, benim ne derler şarkı anonslarımı da Mecburen seninle beraber yapacağız Vallahi seve seve Muhammed abi Sen bana bugün bir değil iki kıyak yapmışsın aslında Yine bir Kosova Metohuya bölgesi Goralı olduğumdan olsa <gülüyor> gerek Eyvallah. Yine bir Kosova bölgesinden bir şarkı seçmişsin Kıymetli e, Sırcan Hasan Aluç'tan Ama çoğu ve... öyle yani Sırcan sanıyorum ağırlıklı olarak o bölgede çalışıyor. O bölge doğru söylüyorsun çünkü diğer bölgelerde baktığım zaman bu yana tarafı, Prašova tarafı o da hemen Kosova'nın yanı zaten. E yani. O bölgeleri işlemiş. Ee, belki de kaybedilen topraklar diye almış hele. Olabilir. Olabilir. Olabilir. Ee, bu bölge bu şarkı da Muammer abi yine Kosova Metohiya bölgesinden, Güney bölgesinden. Oy de voiche Chestorlime sanyaş. ey güzel kız beni uzun zamandan beri rüyalarında görüyorsun ya da hayal ediyorsun diye bir parça. Dinleyelim. Ojde, vojçe mori, ojde, vojçe, çesto li me sanjaş? Kad me sanjaş mori, काल ने सोन्यास nasam cehiri trgo Evet sevgili Yusuf Emin yanımda ama biraz sonra asıl konuğum yani uzaktaki konuğum telefonun ötekin ucundaki konuğum Sırcan Asanoviç'e bağlanacağız ama bir şarkı daha dinleyelim. Ee, baktık ki albümdeki şarkıların yani ilk albümdeki çaldığımız ilk, ilk albümdeki şarkıların birçoğu e, Kosova Metovia'da. Kesinlikle. Ee, bir, bir değişiklik olsun dedik. Şimdi... E, daha çok Macar azınlığında yaşadığı Oldu. bölgeden bir şarkımız var. Hı. Bir anlat bakalım. Ve ne bu diyor? bölgedeki Leskovata çok yakın. Nişin altından Leskovata çok yakın bir e, bölge burası. Ulahlar ve Macarlar da e, yaşıyor bölgede. Ve işin tuhafı Muammer abi Pristina'dan uzaklığı kadar Sofya'ya ve Üskübe'ye uzaklığı aynı. Hemen hemen aynı e, bu köyün e, kilometre bazında baktığımız zaman hı hı. E, köyün adı Vinerca. Köyü. Çok enteresan bir şarkı çünkü bu şarkıda o köyde düğünlerde ve kızalmalarda daha çok e, okunan bir şarkıymış. Şarkının e, adı e, Tertemiz Göklerden Yavaş Yavaş Kayan Yıldızlar. Peki e, Voyvodina şeyine mi giriyor? Yok bunlar Voyvodina dışında yaşayan Macarların yaşadığı bölge. Bu daha çok aşağıdaki e, Sırbistan, Makedonya'ya yakın. Ha, anladım yani Macarlar oraya birazcık tesadüfi düşmüşler. Bir aynen birazcık politik e, değişimden dolayı yaşadıkları bölge. Anladım. Bir tek Macarlar da değil, ulahlar da çok fazla var. Evet. Dinleyelim. Oy oi braci Evet sevgili dostlar bugün sevgili Yusuf Emin yanımda tercüme yapacak biraz sonra ve telefonun öteki ucunda sevgili Sırcan Asanoviç var ee, Hello Sırcan Hello Dobrodoşluğum nice Now I am uh, I will start to talk Turkish now and uh, Yusuf will start ee, sevgili Sırcan öncelikle programa hoş geldin ve e, kocaman tebrik ediyorum seni yaptığın bu harika çalışmalar için. Dragi Sırcan Dobradiša vo našoj emisiji i čestitam stvarno jako dobročestitam što si uradio do sada sve ove albume i projekte. Ala. öncelikle bize Sırcan Asanović kimdir? Bize kısaca bir anlatsın bakalım. İlk sorun göz aunque Moon Raadiş'in her chegении отправ不起 autks Harika'in, czego odun? Bir s worries,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 Koysu Pugrikovanik, nasıl seradi, tıko yeah. Wait, please. Sırbistanlı Belgrad'ta yaşayan bugün ne kadar birçok etnomüzik alanında konser ve albüm yapan ve bunları etnomüzikoloji alanında. Etno alanında Sırbistan'da ve dünya çapında konserler ve albümler yapan birisi olduğunu dile getirdi. Etnomüzikoloji üzerine Novi Sad'ta. Ee, yine e, bilimler akademisine bağlı olan Sırbistan Konservatuvarında eğitim aldığını e, dile getirdi. Aynen öyle Boyvodina'dan Avisat'ta ve kendisi bu işi çok severek yaptığını ve kendi şarkılarının bütün dünyadaki etnomüzik etno seven insanlarla paylaşmayı sevdiğini dile getirdi. Ee, biraz daha ayrıntıya girelim. Ako može da uđemo još malo detalji. Kako voliš da praviš? Zašto voliš da praviš? Ova vrsta muzika. Uh, ja sam od samog rođenja zapravo <coughs> predobređen za muziku. Uh, u osvone školi uh, sam imao pro nastavnicu muzičke kulture koja je došla uh, u 7. razredu osvone škole i tata nam je rekla ja će mu predavati muzičku kulturu i uh, ona je zapravila jednu predivnu pesmu iz Srbije, tradisinalnu pesmu i kada sam ja čuo tu pesmu Uh, jedno sam osjetio, osjetio sam u svojoj na toplinu, jednu svetlost koja me dan, i dan danas vodi ka istom putu to je otkrivanje tradicionalne muzike. A kako se zove taj pjesma? A kako se zove profesorica i pesma? Da, i pjesma i profesorica. A profesorica se zove Ester Vujčin, a, a pesma se zove uh, uh, Sve ptičice zapevale. Kıymetli Sırcan Asanoviç çocukluğundan beri müzikle büyüdüğünü, müzikle yaşadığını dile getiriyor. Özellikle ilkokulunda Esra Vusiç adındaki bir hocasının gelip müzik kültürü dersini vermesi onu ayrıca bir etkilemiş. O derste duymuş olduğu çok özel bir Sırbistan'ın eski türkülerinden bir tanesi ki bu şarkı yine Sırbistan'daki buhutlu günleri anlatan bir şarkı. Ve bu şarkıyı duyduktan sonra kesinlikle bu yolda ilerlemesi gerektiğini ve kariyerini yine müzik ile beraber ama sadece ve sadece yine köklerine ve geleneklerine bağlı olan müzik ritimleri üzerinden sürdürmesi gerektiğine inandığını düşünmüş. Ve bugün bugüne halen müzikle yaşıyorum, müzikle doyuyorum, müzikle ruhumu besliyorum ve müzikle geçiniyorum diye bu işinden hiç ayrılmamış. Ee, tamamen sanki beni anlattı. Onu söyleyelim. Gospodin Muhammer <gülüyor> kaj ve sfeştos tevi obyaşnavo toz ste kavdastı obyaşnavali gospodin Muhammer'a ististe inacı çok mutlu olmuş e, böyle düşündüğünüzden dolayı. Ee, peki, şuraya gelelim. Yani bugün e, herhangi bir kuruma bağlı mı çalışıyor, e, yani bir yerden belli bir kurumda çalışıyor mu yoksa serbest mi çalışıyor? Dali li radete na neke ili ne zaman neki şkalo ili to freelance radete samo vaše koncerte? Ja sam u svojoj državi, dakle u Republici Srbiji, samostalni umetnik, nisam ni prijedno instituciji, već samostalno obavljam svoju profesiju koju sam završio, a to je i izbođaç tradicionalnih pesama iz Srbije. Ben Sırbistan Cumhuriyeti'nde kendi imkanlarıyla, kendi konserleriyle yaşamını idame eden bir sanatçıyım. Her ne kadar yüksek lisansımı da yine etnik müzik okuma ve üretme konusunda bitirmiş olsam bile yine kendi kendime kendi yaptığım müzikle geçiniyorum. Hiçbir yere bağlı değilim diyor. Ee, o zaman biraz zor işi. Ondan mu Gospodin Muammer Kaja diye malo teşka başa fazla. Çünkü ben de aynı durumdayım. Evet, bu da aynı durumdayım. Sırbistan'da diyor, kendi kendine bir konser yapmak gerçekten çok zor, kendi ayakları üstünde duran bir sanatçı olmak çok zor çünkü çok büyük bir aşkınız var bu işe karşı ve çok büyük çaba harcıyorsunuz ve bütün bu çabalarınızın hmm. ve aşkınızın karşısında karşılığını görememek bazen insanı üzüyor. E yani bu Sırbistan'ı Türkiye kelimesiyle değiştirirsek aynı şey olur. Kaže gospodin Muamer da sve što ste vi rekli, mogu samo da da menjamo reč Srbija do da da stavimo Turska. To znači isto je ovde. E tako fakti situacija trenutno. Maalesef diyor bütün her şey öyle şu anda. Geleneksel müziğin birazcık kaderi bu dünyada bu gün. Kaže nažalost je sudbina tradicionalnog muzika u svetu. Tako. A, jeste, nažalost, a, međutim, a, u budućem vremenu koje dolazi, a, ja sam uvjeren da će praviteljna muzika biti nešto što a, će svakako dobiti a, svoje meso u svetu a, kao odrednica svih nas koji pripadamo ovome svetu. Iako smo mi svi zajedno, zapravo svi si jedno, ali a, a, a, a, nas ipak a, a, čini lepim i posebnim osobito naše tradicionalno uh, muzičko stvarla kli... pored psihosa. Kıymetli Sırcan Asanovici diyor ki maalesef şu anda durum dünya çapında böyle fakat ben umuyorum ki gelecek günlerde e, geleneksel müzik ve e, eski şarkılar, etnik müzikler e, bizim geçmişimizi yansıttığı için yeni e, insanlarda, yeni gençlikte hak ettiği yerini yavaş yavaş bulacaktır ve bu dünyada yaşayan hepimiz bizler geçmişimiz ve geldiğimiz kökleri unutmamak adına geçmişimize ve bizi biz yapan o asıl melodilere sarılarak geleceğimizi daha güzel ve o dönemdeki gibi barış güzel bir şekilde inşa edeceğiz. Aynı şekilde biz de buna e, yani vesile olmaya çalışıyoruz, aracı olmaya çalışıyoruz. I i on isto i mi i trudimo da pravimo Çok mutlu oldum ben aynı düşündüğünüzü diyor Şimdi e, bildiğim kadarıyla iki albüm yaptım. Koliko mi znamo, samo ste uradili dva albuma. Ja, Zerbim, ne anlatır mısın bize? sem izledim. Jel'i možete da uzmem mal, malo informacija za, za vaše albume? A, prvi albuma sečinjavaju tradicijalne pesme iz Srbije, dakle izredene u onom obliku koji je najbliži, onome što je zapravo izvorno, tradicionalno. A drugi kompak diss je muzika, pas i klavir, iz dirence stumejka koja je napisana o na temelima a, tradicionalne muzike iz Srbije i a, nju je a, sačinio Kodnolije Stanković veliki srpski kompozitor u 19. veku. Kıymetli Hasan Avcı iki albümden de bahsetti Muammer Abicim. Hı. Birinci albümü Sırbistan'ın eski halk şarkıları ve geleneksel şarkılarından oluşmuş bir albüm olduğunu ve kendisine daha yakın olduğunu çünkü bu albümle kendisini bulduğunu, özellikle kendi coğrafyasından okumuş olduğu şarkıların ve bu şarkıların geleneksel ve eski şarkılar olması da onu ayrıca bir mutlu ettiğini dile getirdi. 2. bir albüm yine 1831-1965 yıllarında arasında yaşayan Cornelia için bestelerinden oluşmuş ki Neryaz Tankoviç Sırbistan'ın yetiştirdiği en önemli sanatkarlardan ve bestekarlardan bir tanesidir. Bu albümde de genellikle piyano ağırlıklı bir Tabii, e, albüm. Sesi için Aynen zaten bir bestlerim. albüm olmuş. Bu albümden de istediği randımanı almış. Fakat birinci albümü her daim onun en büyük favorilerinden bir tanesi olmuş. Peki kendisi yani gördüğüm kadarıyla bu ilk albümü iki bölümde kaydetmiş. İlk parçaları sanırım bir kilisede kaydetmiş. İkinci bölüm yani bu kayıtlar ilgili biraz anlatsın bize çünkü çok güzel kayıtlar. Možemo da pričamo za prvi album. E, Posto uvašio albumu, prvi album za ovu srpske tradicionalne muzike, e, mi smo to malo prihvatili da pola albuma je u crkvu, a, a pola na drugom mjestu, je profesionalno i predivno možemo detalje da, li može malo oh, da hvala. A, Taj album je velo specifičan, zato što a, je nastao za vreme mojih... Ya um, ja sam tada bio Na uh, Akademiji umetnosti Za vreme mojih studija Bio sam uh, tek na Drugoj godini uh, Mojih fakultetskih studija I uh, u tom momentu Zapravo ja sam već počeo snimam I za taj svoj prvi Kompakt diskum objavljeno kao, Objavljeno sam da kao student Reznamo bih vi, Viš student U vreme kad je to objavljeno uh, I to je zapravo uh, objedinene, evo izinijete sve okupnog mog rada a, do tog momenta. A ja sam pre toga već 10 do 15 godina se bari izvođaštvom tradicionalne muzike iz Srbije, a taj kompat viske došao zapravo kao rezultat a, tog mog velikog rada a, koji se desio u toku studija i zahvali i zahvaliči izraočku prepoznala taj diske objavljeni. Kıymetli Asanoviç e, Muammer abi bu albümü kaydettiği zaman daha müzik akademisindeymiş. Hı hı. İkinci sınıfta öğrenciymiş. Ve bunu kaydederken zaten kendine bir öğrenci olarak e, lanse etmiş. 15 yıllık bir müzikal kariyerim var diyor. Ben 10 yaşından beri şarkı söylemeye başladım. Ve müzik akademisinde ikinci sınıfta olduğum zaman bu albümü kaybetmeye, kaydetmeye başladım. Ve benim gerçekten yapmış olduğum işe bağlı olduğum aşkla ne kadar önemli bir şey kat ettiğimin en büyük göstergesi oldu benim için. Evet. Gdje ste snimali ovo i stvarno u crkvu? Cijel album je snimljen na u crkvi. A, da? Da, a, da se dobije taj efekat jednoduhovnoski koe nosi ta muzika, da se dobije efekat jedne apsolutne sjedinjenosti sa kosmosom sa bogom, da će stvoritelj sveta. Da će se ukompagdiski usaglasiti sa, dakle, sa e, zapravo ujedinjenju sa e, celokupnim celokupnim karakterom nakrađen e, kulturom Republike Srbije. E, da će e, to je ujedinjenje jednog lepog lepog dela naše kulture i istorije. Bütün albümü klisede kaydetmiş Muammer abi. Hı. Klisede kaydetmesinin en önemli unsuru e, Tanrı ile olan e, bağın o ruhun e, albüme de yansımış olması. Çünkü e, Sırbistan'da yaşayan e, tüm kültürlerin e, birçok e, kültürlerin ve birçok geleneklerin yine din üzerinden klisenin vermiş olduğu huzur ve ayrı bir ruhani özellikle birlikte bu albüme Yansımasını sağlamaya Çalışmış sevgili Sırcan Asanoviç Sözünü Nitekim... oldukma, galiba telefon bağırmış Ben zaten anlatayım o konuştu evet, bayağı bir evet, evet. <gülüyor> Nitekim bu albümde de yine işte o eserlerin ee, Zannedersem bizim konuşmamızın başına gelecek Muammer abi demiştik ya işte kaybedilmiş toprakların e, acısından mı e, olacak Tabii. çünkü o bölgelerdeki aslında bu şarkı var düğün şarkılarının olmasına rağmen bile bir ruhani hava katmış olması ben nacizane görüşüm eminim sen de öyle düşünüyorsun aslında e, o bölgelerin ruhani özelliklerini e, özellikleri taşımasından dolayı yoksa bir düğün şarkısını neden <gülüyor> bir insan e, klisede okusun ki e, kendisi de aynısını kastediyor o bölgelere bir ruhani hava katmaya e, çalışmış kendisi. Ee, bir de aynısını, aynısını bizim kültürümüze uyarlayalım. Biz de kaybettiğimiz Osmanlı üzerinde tabii kendimiz Osmanlı'nın devamı olarak kabul ediyorsak hani e, Osmanlı İmparatorluğu'nun kaybettiği topraklar üzerine e, acılı şarkılarımız yoktur. Kahramanlık türküleri çok sevilir. Yani bu bizde böyleyse onlarda da böyle tabii. Kaže, gospodine Muamir, mnogo je nama e, drago što ste to u crpi e, snimali i što ste malo, po, malo stavili i taj e, duhovnom od e, Boga. Isto i turska kultura imamo mi slične pjesme koji su se snimali poslije Osman, Osmanske imperije uvijek što su imali to e, želju i to e, nedostavljanje od Osmanske imperije, snimali su ljudi e, za taj e, imperija nekoliko pjesme. I ovo je slično što ste vi to uradili, e, prelijepi pjesmi, a malo naravno da ima i a e, duh od Boga. Hvala lepo. Jeste, uh, jeste, ima sigurno, jer ja osjećam veliku sjedinjenost uh, između uh, Boga ili tog nekog prosora iznad nas i mene samoga. Uh, ja osjećam veliku, veliku duhovnost koja dolazi iz drugog sveta koja prolazi kroz mene I onda sebe, mani, sebe, sebe prikazuje kroz kroz samu pesmu. Dakle, ja sam samo instrument, ja nisam uh, ništa vredno. Uh, ja prestigam instrument uh, kao i svaki drugi koji se prelama veka, onda iz njega nastaje ta veličastena pesma. Dakle, mi smo instrumenti koji zavisimo od višeg, od Božje volje. Kıymetli Asanović sevgili Muammer abi diyor ki... ...ben diyor başka bir dünyadan, dış dünyadan gelen bir enerjinin, bir ruhun... ...buradaki yansıması oldum bu albümle. Aslında her insan öyle değil mi? Hepimiz ayrı bir enstrümanız, hepimiz ayrı bir sazız... ...ve hepimiz bize verilmiş ol, ol, olan e, ruhun melodisini bu hayata yansıtıyoruz. Ben de bu albümde farklı bir dünyadan gelen bir enerjinin... ...farklı bir dünyadan gelen bir ruhun veya bir inanışın... E, ...sesimle yansımasını yaptım. Aşkımı, sevgimi, işime karşı olan bağlılığımı... Ve saygımı bu şarkılara yükleyerek ayrı bir ruhani hale getirmeye çalıştım bu şarkıları. Herkes enstrümanlarla şarkı söyleyebilir fakat ben sesimi kullanarak bir enstrüman oldum ve farklı bir enerjinin, farklı bir ruhani duyguların sesi oldum bu şarkılarla. Zaten bence senin farkın e, tam burada çünkü ben biliyorum tanıyorum bugün geleneksel müzik söyleyen enstrüman eşlikli çok yeni grup var. Gençler bir şekilde ilgileniyorlar ama hani senin samimiyetin çok açıkça belli oluyor. İ ovo je tvoja razlika. U ovom periodu trenutno ima dosta grupe koji pjevaju i sviraju tradicionalne muzike, ali ti što si stavio ovom duhom, što si stavio ove ljubav u pjesme, to je tvoja razlika. I to je tvoj to je tvoja vrijednost. Mhm. Ja jeste, ehm. da kažeš nešto? Izvoli da, ovaj često samo da kažem da postoj neki izvođači u Srbiji koji a, tradicionalnu muziku izvode a, a, na način koji na pono, improvizacija, dakle gdje se sastaju nek debi zapad i istok i tako dalje. Međutim ja sam pristalica improvizacije, odnosno pristalica izvođenja tradicionalne muzike na pravi način. Onako kako se ona izvodila u Srbiji, e, i ostalo do danaşnijih dana takva. E, međutim, meni nije uopšte strano da tu postoje male promene, male stilizacije. Ja sam pristalica toga, ali ne da se pesma promeni u potpunosti zarad nekog ukusa publike. Kımitli Hasan Oğuz diyor ki Sırbistan'da çok fazla e, bu müziği yapan gruplar ve sanatçılar var fakat işte ben de burada kendi farkımı koymak adına e, ayrı bir e, tarzda ayrı bir şekilde söylemeye çalışıyorum. Kendi duygularımı buraya nakşettiriyorum ki farkım ortaya çıksın. Aynen doğru yapmış zaten. Şimdi e, basit sorular soracağım. Yavaş yavaş kapatmak <gülüyor> durumundayız çünkü. E, bir tanesi kendisi Mütöviya'dan mı? Şarkıların çoğu oradan çünkü. Yesiti, Yesiti İsmetohiya. Pošto svi pjesme da, u ovom tvom albumu se İsmetohiya. Yesite. To je jako zanimljivo pitanje, da što ja nisam sa Kosovom, jer ja sam rodom iz a, centralne Srbije, odnosno ove, iz Vojvodine, ali a, a, svi Srbi a, a, su zapravo duhovno rođeni na Kosovine Tohije i kao takvi a, mi a, jednostavno primamo tu pesmu sa Kosovine Tohije koja jeste naša koja jeste srtska pesma tradicionalna koja postoji milenijumima na Kosovine Metohi. ali a, u danaşnje vreme gde postoje razni prelomi oko Kosovine Tohije u političkom smislu ya uh, uh, ja to neşhetem, opsto ja matram da uh, da je ta kalıcına o drago va sigerici. Na kostul je doka, za uh, i su o našoj tradiciji, tradiciji izvorne taeksimen, na kostul imet Sırcan Asanović, ben de kosova Merkezi Sırbistan'dan Vajvodina bölgesindedim. Orada doğdum, orada büyüdüm, şimdi Belgrad'da yaşıyorum. Ama diyor bin yıllık bir milenyuma yakın bir zaman süresi içerisinde Sırp halkının yaşadığı ve Sırbistan'ın olan bir bölgesidir Kosova-Metohiya. Ve her Sırbistan vatandaşı Kosova-Metohiya bölgesine farklı bir ruhani ilişkiyle doğar Sırbistan'da. Hı hı. Her ne kadar bugün e, politik e, yaklaşımlarla o bölge bize ait olmasa bile veya öyle söylense bile... Bir yıl öncesinde bestelenmiş şarkılar, türküler, bir yıl öncesinden kalmış melodiler aslında o coğrafyada e, yine e, Sırp halkının yaşadığının en büyük göstergesi olmuştur. Çünkü sınırlar farklı bir şekilde, sunni bir şekilde çizilebilir, yapılabilir. Ama kültürler yüzyıllar da geçse, bin yıllar da geçse kolay kolay kaybedilmez. Ben bugün halen söylediğim şarkıların, türkülerin. Eserlerin geçmişine baktığım zaman yüzyıllar görüyorum, daha da eskilerini görüyorum. Dolayısıyla e, bazı gerçekleri bu şekilde örtbas edemeyiz diyor Kıymetli sahncanız. E, tabii demek ki yani o, o bölgenin müziği çok e, net bir şekilde onun ilgisini çekmiş ve oradan seçmiş kesinlikle. E, peki ilk albümünde kendisi mi çalıyor başka bir müzisyen mi kullandı üflemeli çalgıları? o biri albüm ima ova instrum instrumente svi rek o kavalı oсталı evet fajaste tovi svi rali ili neko drugo a tovi svi rao aša izvinite kak ko svi rao ašoja Stevan aha On je, da, Stojan Stevanović, je fantastičan izboljač na instrumentima duvačkim i e, izvornim srskim instrumentima i ja sam tada smatrao da i danas smatram da je jako lepo što je on zapravo gost na CD-u sa svoje tri numere, e, jer je ta, njegove numere siračke su zapravo oplemenile COCD i dala se u jedan lep, e, za okruženi okvir. İlk albümdeki üflemeli çalgıları Stoyan Stefanoviç çalmış. Kendisi Sırbistan çapında üflemeli çalgılarda ve Sırp çalgılarında en önemli üstatlardan bir tanesiymiş. Ve böyle bir önemli isimde ilk albümde çavuşmana vermiş olduğu zevki bugün Stoyan, sizin de Stefanoviç. Evet. Ee, tamam o, o çalmış o zaman. Ee, evet. Şimdi ikinci albümden şarkılar çalacağız ayrılmadan önce ama e, bundan sonraki Son ile ilgili Son bir soru soruyorum. Yani. Son bir soru soruyorum. Son bir soru soruyorum. I oni žele, uh, nismo već snimili zajednički album, uh, i oni, taj album će biti objavljen u New Yorku, uh, u Americi, uh, ne znamo tačno kada, da li ove godine ili sledeće, ali će biti objavljen i to je album za inosrna tržište koji smo snimili, uh, koji se bazira na motivima muzike i srtskog tradicionalnog stavlašta. Evet yeni bir albümüm var. Alexandra Vrebalo ve John King ile yapılan. Biz bu albümü kaydettik. Sırp geleneksel müziğini ve bölge müziğinin yansıtıldığı ve bu motiflere sahip olan bir albüm olacak. Biz bunu çektik, yayın, kaydettik. Fakat yayınlanması bu sene mi olacak, gelecek sene mi olacak bilmiyorum. Fakat kendileri beni davet ettiler. Albüm lansmanı New York'ta yapılacak, Amerika'da yapılacak. Ve daha sonra bütün dünyadaki müzik piyasasında yer alacak. Tamam. Ee, çıktığı zaman ee, tekrar... Senerialu. He, kad, kad ćeš imat album, onda ćemo da te zovem još da pravimo ovakon lopu oh, emisiju. Ako si zadovoljan, a, naravno. <laughs> jesam, ja sam veoma srećen što sam danas gost u vašoj emisiji. Za mene je to je jedna velika radost, uh, jedno veliko, veliko zadovoljstvo, srce mi je veliko. Uh, mnogo se radim što sam danas vaš gost i velika mi je čast dovoljstvo. Bugün sizin programınıza konuk olmaktan son derece mutluluk duyduğumu dile getirmek isterim. Gerçekten e, ruhum beslendi sizin sohbetinizle. E, çok mutlu oldum. Çok e, saygı gördüğümü ve e, sevildiğimi hissettim. E, bu gibi müziklere değer veren insanların sayısının hep az olduğunu düşünürdüm fakat e, uzaklıkların yakın olduğunu siz kanıtladınız bana. E, ve çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Beni aynen, aynen düşündüğün gibi ben de e, kendisinin müziğini dinleyici onu hissettim. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığı için. İmizmok, <gülüyor> imiz me isto tako smo uh, osjećali i, i naše srcu je bilo veliko kad smo slušali tvoje tvoj lijepi glas i naravno tvoje lijepe pjesme i zahvalujem se da nam što se si bio danas naš kost. Tokovali vam saisto srca i uh, želim se najbolje vaše radio stanici uh, divne ste, uh, predivne ste, zaista ste sjajni i želim vam svako dobro i uh, hvalim na vašu veliku ljubav koji se mi danas Uçinili, a to je da napravimo ovun divan razgovor koji je zaista veličanstveni, koji, koji, koji svedoče o tome da ne postoje granice među ljudima, da ne postoje granice u celom svetu, da smo misli zapravo jedno. Siz bugün tekrar demiş olduğum gibi insanlar arası sınırların olmadığını kanatladınız. Dünyada sınırların olmadığını kanatladınız. Bu yapmış olduğunuz güzel sohbetle gerçekten çok büyük bir güzellikleri başardığınızı inanıyorum. Radyonuza, radyonuzdaki çalışanlara ve sizin nezdinizde sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir programda beni ağırlamış olduğunuz için en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Aynen yakında görüşmek, görüşmek üzere. Hoşçakal. Fala tipuna sercene vidimosevuskoro. Fala tipuna Evet e, kaldık baş başa zaman e, hızlı geçti. İki tane e, Cornelia Stankovic şarkısı var. Evet. E, onların adlarını sen bize söyle ikisini peş peşe dinleyelim. Muhtemelen zaman kalmayacak sonra. Lübiosa beyo golup yani bir tane beyaz güvercin eşi diğer bir beyaz güvercinle öpüşüyordu demiş e, Cornelja Stančević. Diğer bir şarkıda o italasi mili aite e, Talas'ın zaten ne olduğunu hepimiz e, biliyoruz e, güzel aite talası asıyordu diye. E, bu parçaları işte 1878-1964 yıllar arasında yaşamış Cornelja Stančević bestelemiş. Şey şarkıları, piyanoda da Yasmin Stankovic var. Artık torunu galiba. Sormadık. Yasmina Yankovic. Yasmina, evet. evet. Yankovic mi? Yankovic farklı ha, bir insan. Ama, ama herhalde bir torunu bir olabilir, kızın kızından. <gülüyor> <gülüyor> Yasmina Yankovic. Şarkı dinleriz. arkadaşlar zamanımız çok az, çok az kalmış. Biz e, iki yerine bir parça dinleyeceğiz yani e, güvercinlerin öpüştüğü şarkıyı dinleyeceğiz e, son olarak ondan sonra da veda edeceğiz. Bir. Evet. Bu harika şarkıyla da e, bitirmiş olduk. Yusuf'cum tekrar sağ ol, var ol. Teşekkür ederim. Ben de muamela. Ee, i̇lk fırsatta yine bir bahane yaratıp seni buraya alırız. Tamam anlaştık. Ee, herkese sevgi ve selam gönderiyorum tekrar. Program sonrasında telefonun başında olacağım. Yalnızca 15 dakika için e, 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Bütün sosyal medya mecralarından bana ulaşmanız mümkün. Hep söylüyorum. Ve son olarak e, belirtelim tunaninberiyani nokta blokspot nokta adresinden de hem bu programı hem de bundan öncekileri e, dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. E, son bir şey e, duyuralım mı? Pazar günü bir şeyler Aa, var aynen burada. Aynen aynen beraberiz pazar Tabii. günü. Değil mi? Aynen. Duyurun. Ben mi söyleyeyim sen mi söylersin? Ee, söyle söyle Efendim, İşin pazar... başında organizatör sensin Estağfurullah estağfurullah Efendim pazar günü e, Kosova Prezrenlilerin 10 yıldır e, Kosova Prezrenliler Derneği'nin 10 yıldır düzenlemiş oldukları Hani 1950'lerde 1960'larda e, Rumeli Balkan coğrafyasından e, büyük, büyük bir göç yaşandı İnsanlar evlerini, ailelerini, akrabalarını, <gülüyor> geçmişlerini bıraktı Güzel bir slogan demişler ee, Kosova Prizrenler Derneği Bir Kofer Bir Sandık Yani Bir Kofer Bir Sandık ile gelenlerin Bir Vatandan Bir Vatana Göçenlerin hikayesini anlatacağız hep birlikte Tiyatromuz var, folklorumuz var Yöresel kıyafetlerimiz, yemek içme iç, iç, iç, içeceklerimiz var standlarda En önemlisi Muammer Ketencoğlu Güzel bir Prizren türküsü ile eşlik edecek ee, Bizlere türkülerimiz olacak O coğrafyanın ee, melodilerini Dinleyeceğiz İnsan o özellikle o trenin gelmesi çok önemli olacak. Yani yolu Balkanlardan geçen, gönlü bir nebze olsun Balkanlarda olan herkesi bekleriz. Sirkeci Aynen öyle saat 15'te. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın. să-nspuni nai coc când săvii să mai șoară merge